Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Enbiya Yıldırım, genç ve değerli arkadaşlarımla birlikte, sizler Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i, dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmak için bir yolculuğa çıkmış bulunmaktayız. Bugün 23. merhaleye geldik. Allah nasip ederse, bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anlamak, onun sünnetlerini ve hadislerini öğrenmek için, bizim en çok istifade etmiş olduğumuz kitaplar olan ve Kütüb-i diye isimlendirmiş olduğumuz kitapları öncelikle sizlere genel bir bakış ile anlatmaya gayret edeceğiz. Tabii ki biz daha önceki programları seyrettiniz değil mi? Daha önceki programlarda ne yapıyorduk? Yaptığımız şey şuydu. Bir tahtamız var küçük de olsa Safa'yı çağırıyorduk. Safa bizim bu programda ne anlatacağımıza dair ana başlığı yazıyor idi. Ben de o kalkmışken onun yerine bedavadan oturuyor idim. Safacığım bugün bizim dersimizde işleyeceğimiz konunun başlığı Kur'an'ın müfessiri Hazreti Peygamber'i bize anlatan hadis kitaplarıdır. Kur'an'ın müfessiri Hazreti Peygamber'i bize anlatan hadis kitaplarıdır. Sevgili seyirciler tabi bizim bu tahtaya yazmış olduğumuz başlıkta çok ince bir vurgu var. Buna dikkat edebilirsek veya ben sizlere onu anlatmaya gayret edeyim. Kur'an'ın müfessiri diyoruz kuran Müfessir derken neyi kastediyoruz? Demek ki bizim Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için, Kur'an-ı Kerim'in nasıl hayata geçirileceğini öğrenebilmemiz için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mutlak örnekliğine ihtiyacımız var. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da hayatta olmadığına göre biz müminler, Ashab-ı Keram Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında bulunmak suretiyle onu görüyorlardı, ondan istifade edip karşılaşmış oldukları problemleri Hazreti Peygamber'e soruyorlar idi. Fakat biz Hazreti Peygamber'den mahrum mu kalacağız? Yani bu söz konusu olamayacağına göre bizim aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den istifade etmemiz rifai nasıl olacak? Hadis kitaplarından öğrenerek. Heh. Bizim aleyhissalatü vesselam'dan yararlanmamız, onun sünnetlerini ve hadislerini öğrenmemiz için bizim elimizdeki yegane kaynak nedir? Hadis Hadisler, Hadis kitapları ve sünnetlerdir. Tabi bunun yanında bir şey daha var, onu da ifade edelim meyyup. O da nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan itibaren ümmetin Uygulamalı bir şekilde kuşaklar boyunca birbirlerine aktarmış oldukları mütevatir hadisler, mütevatir, sünnetler. uygulamalardır, sünnetlerdir. Dolayısıyla biz Hz. Peygamber aleyhisselamla şöyle desek yanlış olmaz. Zımnen yani vicahi olarak Peygamber aleyhisselam hayatta olmadığı için onu göremesek bile esasında biz yine onunla birlikteyiz. Elhamdülillah. Yani hadis kitaplarını şu ortaya alabilirsek. Kitapları ortaya koyduğumuzu farz edelim. Bizler de bakın şu anda o kitapların etrafındayız. Biz bir anlamda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bakarak onun sözlerini, fiillerini yine öğrenip Peygamberimiz gibi elimizden geldiği kadarıyla Kur'an'ı, İslam'ı yaşamaya çabalıyoruz. Ama arkadaşımızın biraz yazma özü var. Bir saattir yazamadı, onu bitirmesini bekliyorum. Evet. Şimdi kıymetli kardeşlerim, değerli seyirciler. Hicri 3. asra baktığımız zaman Hicri 3. asra baktığımız zaman Hadis ilimleri açısından değerlendirdiğimizde 3. Hicri asrın hadis ilimlerinin altın çağı olduğunu görüyoruz. 3. asır Bütün biz 1442'deyiz Bu sürece baktığımız zaman 3. asır hadis ilminin altın çağıdır. Burada niye kastediyorum? Kastetmiş olduğum şey şudur Peygamber aleyhisselamın zamanında Daha önceki programlarımızda bir nebze anlatmıştık Peygamber aleyhisselamın zamanında Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra daha sonraki süreçlerde de tabiin, tebe tabi ve devam eden süreçlerde pek çok insanın Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın mirasını yazdıklarını, kayıt aldığını aldıklarını ve daha sonra bunların 2. asırdan itibaren derlenip, toparlanıp bir araya getirildiğinden bahsetmiştik. Artık aziz seyirciler, artık bu çalışmaların böyle bereketlendiği, artık olgunlaştığı ve iki kitap arasında düzenli bir hale getirilmiş olduğu ve insanların da, hadiste meşgul olan insanların da bu en çok yoğun çabayı sarf etmiş oldukları dönem Hüseyin? Üçüncü asır mı? ikinci asır mı? Üçüncü asır. Ben üçüncü asır mı dedim, ikinci asır mı dedim. Üçüncü asır hocam. Üçüncü asır. Bakıyorum yeni müşterimiz bizi dinliyor mu diye takip ediyorum da evet. Dikkatli ol. Ben aradan sorabiliriz. Evet. Üçüncü asır aziz kardeşlerim değerli seyirciler. Demek ki hadis ilimleri açısından en bereketli olan dönemdir. Tabii biz şu anda sizlere kütüp siteden bahsedeceğiz. Şöyle bir soru sorabilirsiniz haklı olarak hocam. Bu kütüp sitte nereden çıktı? Yani niye biz kütüp sitte diyoruz? Kütüp sitte ne demek? Altı e, kitap. Kütüp sitte? E, meşhur e, bize güvenilir olarak gelen altı, e, altı temel kitap. Yani kütüp sitte alt kitap. Alt. Altı kitap. Yakup, altı kitap neydi? Ver mikrofonu. Altı kitap neydi? Bakayım sayabilecek mi? Sen. Rifa'yı kontrol et. Evet. Ee, hocam Sahih Müslim, Sahih Buhari, e, Tirmizi, Ebu Davud, e, İbn-i Mace, e, Nesai. Dari mi? Nesai. Ahmet bin Ambel. Nesai hocam. Onlar <gülüyor> şütübeti sağdalar. Doğru mu? <gülüyor> Sıralama açısından yanlışlık olsa ya, da, da evet. doğru. Ama idare edilebilecek bir liste verdi bize, Evet sağ olsun. Evet. Şimdi az seyirciler, değerli kardeşlerim, Hicre demek ki üçüncü asır. Yani biz Hicre üçüncü asır derken neyi kast ediyoruz? Kimlerin yaşamış olduğu asır? En bereketli olan dönem diyoruz. Kimler var burada? İşte İmam Buhari. Bizim hadis kitaplarının tacı. 256'dır vefatı. Sonra İmam Müslim. İmam Müslim vefatını hatırlayan 261. var mı? 261. 261 bravo. Sonra 275'te kim geliyor? Ebu Davut. Sonra 279'da kim geliyor? Tirmizi. Tirmizi. Sonra? Hmm. E, ne, Nesai geliyor. Nesai geliyor. 3 303'te Arada Nesai 279 İbn Mace 279 İbn Mace. Mace. Evet peki. Tamam. 303 Nesai. Nesai bitti. Bitti. İbn Mace 273. Evet 273, 273 dedim. 274. Evet eş evet söyledim. Bir daha söyleyeyim. 256 İmam Buhari. Ben tarihler söyleyeyim siz isimleri tamam. söyleyin. 256 İmam Buhari. İmam Buhari. 261 İmam Müslim. 273 İbn Mace. İbni Mace. 275 Ebu Davud. 279 Tirmizi 303. Ne, sahip? ne sahip? Tamam. 6 kitap oldu. Şimdi yalnız bir şeye dikkat edelim. Bunların hepsi hangi asır? Hicri 3. Asır. asır. Bizim ilk başta söylemiş olduğumuz hadis ilminin en bereketli olmuş olduğu dönem 3. asır ve dikkat edelim bu senin 6 kitap dediğin, kütüpsitliği tanımladığın bu kitapların hepsi ne zaman yazılmış? 3. asırda. Hicri 3. asırda. Tabi şunu diyebilirsiniz hocam sadece bunlar mı var? Elbette ki sadece bunlar yok. Daha pek çok insan var. Ahmet bin Hamel'den tutun daire varıncaya kadar bunların hepsi aynı asırda yazılmışlardır ama şu anda bunlar öne çıktığı için biz ne yapıyoruz? Bunları kütüb sitte diye tanımladık ve bunlardan bahsediyoruz. Sevgili seyirciler bu kütüb sitte tanımı öyle nasıl ortaya çıktı diyebilirsiniz. Yani bu kitapları biri bir araya getirdi bunlar işte kütüb sitte mi dedi diye sorabilirsiniz. Tabi bunun da bir hikayesi var. Ondan bahsedeceğim. Şimdi aziz seyirciler bu dördüncü asırda ortaya çıkan bir şeydir. Dördüncü asırda. Şimdi bu kitapları yazan, bizim kütüp site dediğimiz insanlar kitapları yazdığı zaman bunlar hemen birden böyle şöhrete erişmedi. Yani şöyle düşünülmesin. İmam Buhari kitabını yazdı. Herkes İmam Buhari'nin yanına koştu. Bir an önce o kitabı elde etmek için birbirleriyle bir yarış içerisine girdiler. Böyle bir şey yok. Bu nedir? Tarihi bir süreç içerisinde o kitap sağa sola yayılmak suretiyle İmam Buhari'nin o kitapta ortaya koymuş olduğu emeği insanlar gördü. Alimlerin teveccühü vesaire Bunların hepsi bir araya gelince adeta böyle bir olgunlaşma süreci geçirdikten sonra esasında İmam Buhari'nin kitabı yazmış olduğu dönemde tanınmakla birlikte tanınmakla, maruf olmakla birlikte 4. asırdan itibaren artık insanların gerçekten hadis alanında birinci gündem maddesi olarak yerleşti. İmam Buhari'nin kitabı ama dediğim gibi bu bir sürece tabidir. Şimdi 507 yılında vefat eden İbnül Kaysarani diye bir alim var. 507, şimdi hayatın çoğunu dördüncü asırda geçirdiği için ben 507, altıncı asıra gidiyor bildiğiniz gibi 507, evet. hangi asırda? Altıncı. Altıncı asır. Şimdi o hayatının yedi yılını göz önüne bulundurmayalım. Ömrün çoğunu dördüncü asırda geçirdiği için. Beşinci asır. Asır. Beşinci asır. Beşinci asır diyeceğiz. Doğru mu? Evet. Beşinci asır diyeceğiz. Altıncı asır. Sen 5 mi dedi bazı? Hayır hocam. 6, 6, 6 dedi. 6 dedi evet. 6 dediniz. 5'i ben mi 4 dedim? Oğlum ben yanlış desem de benimki doğrudur. Evet. Şimdi 5. asırda 5. asırda İbnül Kaysarani 507'dir vefat ama biz öncesini alıyoruz. Hayatın çoğunu göz önünde bulundurmak suretiyle bu zat arkadaşlar etraf diye bir kitap yazdı. Etraf ne demek? Yaptığı şey şu. Hadisleri geçtikleri kitaplardaki sahabe isimlerini sıralamak suretiyle onlardan gelen rivayetleri sıralamış. Şimdi İbnül Kayserihanem niye sizce seçmiş olabilir, bir tahminde bulunan, niye bunu yani yapmış olabilir? Yani onların kullandıkları yöntem itibariyle mi? Değil, yani yöntem. var da değil. Fıkhi Sonata... açıdan kullanılabilirlik mi? Ömer Faruk. Hocam, e, daha doğrusu senetle alakalı bir durum olabilir mi, Senetlerin güvenilirliği? Değil. Esasında ben bu sorunun cevabını zimden hazırladım size ama siz Beni Öncesinde bahsettiğiniz o sahabilerin rivayetlerini derleme, kitabının içeriği kısmı mı? Değil, evet. Arkadaşlar bu kitaplar zaten toplumda bir teveccüh'e mazhar olduğu için şimdi ben şöyle bir şey sorayım size. Yardımcı olması için. Niye mesela en çok Buhari'nin sahih üzerine şer yazılmış? Bütün hadis kitapları içerisinde en çok İmam Buhari'nin sahih üzerine şer yazılmış. En çok Niye? kabul gören o çünkü. Kabul gördüğünden dolayı, teveccüh'e mazhar olduğundan <gülüyor> dolayı. Dolayısıyla İbnül Kayserani'nin bu benim etraf dediğim kitabı yazması için de bir sebep var, o da nedir? Zaten bu kitaplar öne çıkmışlar. Dolayısıyla esasında yok olan, bilinmeyen bir şey bize tanıtmıyor İbnül Kayserani. Peki. Fakat bu zat bir şey daha yapıyor daha sonra arkadaşlar. Şurutul Ehmet'i Sitte diye bir kitap yazıyor bu zat arkadaşlar. Şurutul o, o kitaba Sitte. geçmeden Şurut, bir şey sorabilir miyim? Şurutul Ehmet'i Sitte, şunu bir bitireyim ondan sonra. Şurutul Ehmet'i Sitte diye bir kitap yazıyor. Burada da şunu yapıyor, i̇bn Maciye ekliyor bu sefer. Şurutul e'immeti sitte. 6 imamın hadisleri kabul ederken ki uyguladıkları kurallar, kaideler. Şimdi bu İbn-i Maciye de buna dahil edince, İbn-i Maciye de zaten dahil etme ihtiyacı hissediyor. Niye? O da bir anlamda dışarıda kaldığı için ama insanların, Müslümanlar teveccühüne mazhar olduğu için, onu da oraya eklemiş oluyor ve böylece bir liste oluşuyor adeta. Böyle bir liste oluştuktan sonra demek ki Hicri 5. asırdan itibaren artık ümmetin zihnine iyice bu altı kitap isim olarak yerleşmiş oluyor. Ama buradan şu sonuç az önce ifade ettiğim gibi çıkması. Yani İbn Mace'den işte bu Davud'tan veya işte Tirmizi'den insanlara haber yoktu da anda... geldi İbn Kaysaran bir anda senin dediğin gibi geldi. Böyle bir liste yaptı. Böyle bir kitap yaptı. İnsanlar bu kitapları tanımış Oldu böyle bir şey söz konusu Değil biri bir şey yani Tam hocam soru soracaktım neden? İbn-i tam, evet. e, kitaba dahil edilmediğini Tekrardan Cevapladım sonrasında ben. siz cevapladınız zaten İşte ben arada bir böyle Keramet gösteriyorsunuz diye. hocam <gülüyor> Yani şey. iltifat ediyorsunuz evet <gülüyor> Evet cümrünüz evet Aziz seyirciler değerli kardeşlerim tabi Şimdi bu altı kitap oluştu ama şöyle bir şey de düşünülmesin Bütün herkes dedi ki tamam bu sıralama budur O şekilde olmadı İtirazlar da oldu haliyle. Diyelim ki ben şimdi kütüb-i sitteyi bu şekilde sıraladım. bu ı Müslüm dedim Ebu, Davut Tirmizi. Nesai İbn-i Mace. Nesai i̇bn Mace bir sıralama yaptın. Ama sen ne yaptın mesela? Sen de dedin ki ya dedin. Ve Dâremini Sünni kriterler hususunda ondan daha iyi. Böyle itirazlar olmuş. Veya işte demişler ki bu kütüb-i sitteye i̇bn Mace'yi alacağımıza İmam Maliki muvatta var o daha sağlam en fakihlik tarafı çok ağır basan bir imamdır. Mezheb imamlarından da aynı zamanda bir tanesidir. Onu onun yerine koyalım denmişlerdir. Ama bu itirazlar olmakla birlikte ümmetin büyük çoğunluğuna baktığımız zaman daha sonraki süreçte de yerleşik kabul gören yaklaşım bu olmuştur ve kütüb-ü sitte artık ümmetin benimsemiş olduğu bir kitap silsilesi mecmua haline gelmiştir. Ama bazıları da şöyle bir formül bulmuştur arkadaşlar. Şimdi mesela diyor ki bazıları Şimdi bu kütüb-ü sitte içerisindeki bir kitap çıkarmak yerine biz bunu kütüb-ü seba yapalım. Yani şunu diyorlar, kütüb-ü seba aziz seyirciler yedi kitap. Diyorlar ki biz İbn-i niye çıkarıyoruz ya? E biz İmam Maliki muvattağında bunu ekleyelim, kütüb-ü seba olsun. Kontenjan açalım diyor. Kontenjan açalım, bravo. Kontenjan <gülüyor> açalım diyorlar. Bir kısmı da diyor ki tamam o kontenjanı açtık ama oraya İmam Maliki muvattağında değil ne koyalım? Darimiyi koyalım. Ahmediğimiz Safa de, koyalım. Safanın dediği Dariminin Sünen'li de koyalım. Ama başkalarda diyor ki Ömer Faruk. Başkalarda diyor ki ya şimdi kontenjan açtı ya. Biraz esprilin anlatıyoruz tabii az seyirciler. Ya bu kontenjanı biraz daha bir atsak da bu kitap sayısını dokuz yapsa çıkarsak ne yapsak? Kütübe tisa. kütübe tisa. Kütübe tisa yapsak. Kütübe tisa yapsak o zaman kütübe tisa ne demek? 9 kitap hocam. 9 kitap. Dokuz kitap yapsak, peki o zaman dokuz kitap olunca ne oluyor? Say bakayım. Eyüp saysın. Cami İmam Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ya Sıralama farklı ama dokuzu sayacağım yani. Neyse hadi. <gülüyor> evet. Ahmet İbni Hanbel'in müsneti, İmam Malikin muvattası, Dâremi'nin süneni, bitti. Bitti mi ya? Ben tam takip edemiyorum. Hocam Darimi'nin iki kere söyledi. İblim hacı olacak. Dokuzdan, Hüseyin. Dokuzdan Hüseyin. dedim Evet. Olsun. Torpül evet. <gülüyor> yaptı Şimdi tabii bu gruplandırma çok önem arz etmiyor esasında. Yani şimdi şöyle düşünmesin az seyircilerimiz. Yani şimdi Ahmet bin Hamel'in Müsned'i mesela dokuzuncu sıraya konmuş. Bu Ahmet bin Hamel'in sıralama olarak yani güven açısından aşağıda olduğu anlamına gelmez. Değil mi? Çünkü şunun için. Ahmet bin Hanbel'in müsterdinde bazen öyle bir hadis bulursun ki, o hadisin sıhhati Buhari'den daha sağlam olur. Ama bizim burada yaptığımız şey nedir? Hadisini alırken ki o genel kriterlerini, nelere dikkat ettiklerini göz önünde bulundurmak suretiyle böyle bir sıralama yapıyoruz. Yani bu birin sıraya birini koymak aşağıdaki dokuzuncu sırada bulunan kitabın diğerini asla Neşerler. düşürmez. Hocam e, evet. bu sıralamaya binaen bir şey soracağım da şimdi e, bu sıralamaya e, toplumun da teveccühünün katkısının var mı acaba? Kesinlikle, kesinlikle zaten o yüzdendir ki yani hangi İslam coğrafyasına giderseniz gidin kütüphanelerde en çok bulduğunuz yazma eser, hadis kitapları içerisinde hangisi? İmam Buhari. Buhari'nin. Yani Sahin. esasında bunların Ömer Farb bulan hepsi biraya gelmiş durumda. Yani şöyle İmam Buhari mesela alimlik şahsiyeti biri kimi hadisleri alırkenki uygulamış olduğu kriterler, fıkhı Bunun yanında o fıkıh yönü, bunun yanında ümmetin bunlara teveccühü, yani. Bu kitapların arkadaşlar, değerli seyirciler, bunların Müslümanlar nezdinde birinci derecede muteber kitaplar olarak oluşmasında sadece bir faktör, bir etken söz konusu değil. Evet. Bunların hepsi bir araya gelmek suretiyle böyle bir genel bakış açısı bizlere oluşturmuştur. Evet, şimdi bu kitaplara baktığımız zaman, değerli kardeşlerim bu kitaplara baktığımız zaman, bu altı kitaba baktığımız zaman bunların öne çıkmasını besleyen bazı sebepler var tabii ki. Bunlardan bir tanesi bizim dikkatimizi çeksin. Bu altı kitap için konuşuyorum. Kütübü siteden bahsediyorum. Bunların hepsi konularına göre düzenlenmiş olan kitaplardır. Konularına göre düzenlenmiş olan kitaplardır. Kütübü sitte. Evet. Şimdi aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, bu altı kitap konularına göre düzenlenmiş olan eserler. Tabi bu şu anlama gelmez. Bütün hadis kitapları kollarına göre düzenlenmiş midir? Hocam ben bir şey soracaktım Hayır. da yine. Bölmüş gibi oluyorum ama hatta böldüm şu an. Evet Hocam. böldün ama böldükten sonra bölmüş gibi oldum diyorsun. Evet. Hocam şimdi bahsettiğiniz üzere hadis kitaplarının telif telif edilmesinden sonra ayrım noktasında, tasnif noktasında bir takım yöntemler kullanılmıştı. Peki sahabenin veya işte hadis aliminin hocasının bu yönteme dahil edilmesi mümkün müdür ya da böyle bir tasnifi olabilir mi? Şimdi tabi arkadaşlar bu hadis kitaplarını yazan insanlar, bunları telif eden insanlar oralarda belli amaçlar gözetmişlerdir. Mesela diyelim ki İmam Buhari. İmam Buhari kitabını yazarken şöyle düşünmüştür. Ben bu insanlara bir iman meselesinden alayım, vahiy meselesinden alayım. Sonra bunları abdestli, namazlı, oruç, zekat bu şekilde devam edeyim. Sonra fitnelerden bahsedeyim gibi sahabenin faziletlerinden bahsedeyim. Kitabı hazırlarken şöyle bir düşüncesi var. Hadis kitaplarını konularına göre hazırlayan insanların. Ben Müslüman'ın en çok neye ihtiyacı var? bir imana. İmana ihtiyacı var da bilgi olarak neye ihtiyacı var? Birinci aşama olarak ona şunu öğreteyim. ikinci aşama olarak bunu öğreteyim. Üç, dört, kitabı bitirdiği zaman bu insan ihtiyacı olan temel İslam'ı bilgiler olsun iyi bir bilgiye sahip olsun. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi senin sormuş olduğun tarzdaki kitaplara baktığın zaman... O kitaplarda konu, gözetimi söz konusu değil. Mesela Ahmet bin Ahmet'in müstedine baktığımız zaman Ahmet bin Ahmet ne yapıyor? Bravo. Diyelim ki Hz. Ayşe validemiz diyor. Aşire mübescereden başlıyor. Mesela ilk önce e Ebu Bekir diyor. Hz. Ebu Bekir mesela. Hz. Ömer, Hz. Osman. Şimdi veya Hz. Ayşe. Şimdi onun ismini yazıyor yukarı diyelim. Öyle kabul edelim. Sonra Hz. Ayşe'den o isim altında gelen bütün rivayetleri oraya koyuyor. Müsted dediğimiz kitaplar. Bu dur. bunlara biz aler rical diyoruz. Yani konularına göre düzenlenmiş olan kitaplardır. Ama bu kitaplar şöyle göre değil hocam. Şey, e, ravilerine göre. Ravilerine, ravilerine göre. göre. Evet. Ravilerine göre bazen ağzım aklıma yetişemiyor. Evet. <gülüyor> şimdi Asyericiler bu ravilerine göre hazırlanmış olan kitaplardır. Şimdi böyle olunca şimdi Ahmet bin Ammel'in müsnedi ki biz bunlar ikiye ayırıyoruz. Yani şahıslara göre düzenlenmiş olan kitapları mucemler diyoruz. Bir de Musnedder diyoruz. Musned dediğimiz işte Ahmet bin Hamel'in Musnedi gibi. Bu kitaplar arkadaşlar konularına göre hazırlanmadığından dolayı sahabe ismi altında ondan gelen rivayetler oraya boca edildiği için, yığıldığı için yani bu kitaplar çok fazla bizim eski bir ifadeyle mütedavel yani insanların çok kullandıkları çok istifade ettikleri kitaplar maalesef olamamıştır. Niye olamamış olabilir? Evet aynen dediğin gibi Kullanışlı değil dedi hocam. Kullanışlı değil. <gülüyor> kullanışlı değil derken şunu kastediyoruz. Yani şimdi bir Buhari'ye bir konularına göre düzenlenmiş olan başka bir hadis kitabına baktığın zaman az buçuk tahmin edersin. Bu hadis işte ikinci şu, de şu bölümde evet. geçer. Diyelim ki bir ayetle ilgili, sebebin huzuruyla ilgili bir şey arıyorsan Buhari'de tefsir bölümüne bakarsın mesela. Ama şimdi diyelim ki Ahmet bin Amel'in müstedinde diyelim ki işte Bakara suresinin 20. ayetinin Sebebi Nuzuli ile ilgili bir şey arıyorsun. Neresinde arayacaksın, bulacaksın? Bir de az seyirciler, eskiden kitaplar o bizim zamanımızdaki gibi böyle çok güzel basılı efendim ifa, ibareler böyle inci gibi dökülüyor. Dip Başlık falan şey yok hocam. Yazılar böyle küçük küçük kağıtlar kocaman kocaman. Burada yani bir şey aramak için hakikaten bu bilgisayar çıkmadan önce de biz de öyle zorlanıyorduk yani onlar kadar değil ama işte sözlükler vardı, sözlükten hadisi buluyordun sonra diyordu ki şu kitabın şu cildine bak hakikaten Hadisi bulmak oldukça zor bir süreç gerektiriyor idi. Dolayısıyla bu arkadaşlar o kitaplardan istifadeyi biraz zorlaştırmıştır. Böyle bir yönü var. Şimdi biz bunlara ne diyoruz? Müstedler, bir de mucemler var. Onlar da bazen sahabe ismine göre aynı müstedt tarzında hazırlanmış bir kısmı da hocalarına göre diyelim ki hocalarını sıralıyor. Sen beni Abdul Baki benim hocam Abdül Baki'den gelen hadisleri koyuyorum altına. işte Ömer Faruk'tan gelen hadisleri altına, Safa'dan gelenleri altına koyuyorum. Ama bunla da bir konu tertibi olmadığı için bu da istifade açısından maalesef işi biraz zorlaştırmakta zorlaştırmak idi. Böyle bir durum söz konusu dur. Tamam mı arkadaşlar? Buna da dikkat edilmesi. farkı neydi? Müşnetle, Şimdi musnedler sahabe isimlerine göre hazırlanmış olan kitaplardır. Ama mucemler her ikisi de olabilir. Bu dönemlerde Ravinin oğlu göre hazırlananlar var ama büyük kısmı büyük kısmı hocalara evet. göre hazırlanmış olan kitaplardır. Hocalara evet. göre hazırlanmış olan kitaplardır. Evet. Az önce söylediğim gibi yani siz benim hocamsınız diyelim. Ben sizlerden evet. hadis aldım. Aferin estağfurullah dedi. Evet. Yani hepinizden almış olduğum hadisleri konularını göz önünde bulundurmak sızın isimlerinizin altında zikrediyorum. Diyorum ki Ahmet Rufai Ondan aldım 10 hadis, 5 hadis veya 1 hadis. Bazen küçük çalışmalar oluyor bunlar. 1 hadis zikrediyorlar. Evet. Bu durum budur. Şimdi peki, ansiyerciler bu kütüb-ü sitteyi öne çıkaran faktörler nelerdir? Niye bu kütüb-ü sitte tamam, ümmet tarafından bunlar benimsenmiştir, baş tacı yapılmıştır. Diğer kitaplarda elbette yapılmıştır. Ama bunlar öne çıkaran temel faktörler nedir diye soracak olursanız, bununla ilgili bizim söyleyeceğimiz Dört tane temel nokta var aziz seyirciler, değerli kardeşler. Bir, yazarların itibarı. Bu söyleyeceğim maddeler bunlar yani öncelik sırasına göre değil. Buna lütfen dikkat edelim. Yani kastettiğim, vurgulamış olduğum şey şudur. Bu kitaplara itibar kazandıran, teveccüh kazandıran dört faktörden bahsedeceğim. Ama bunlar kendi içerisinde sırlanabilir veya bakış açısına göre değişebilir. Bir, yazarlarının itibarı. Yazarların itibarı. Bu nereden oluşuyor yazarların itibarı? Kimden ders okumuş, kimden hadis rivayet etmiş, kimin dizinin dibine oturmuş? Yolculuklar yapmış mı? Kimlerden gitmiş dersler almış, kimlere öğrencilik yapmış veya hangi büyük hocalar gitmiş ona mesela öğrencilik yapmış. Bunlar hep işarettir. Sen diyelim ki bir hocasın, sana hiç kimse ders almaya gelmiyor. veya da dersin açılıyor, fakültede hocasın diyelim ki öğrenci senin dersini tercih etmiyor. Sonraki gelen dönemlerdeki insanlar ne yapıyorlar? Bakıyorlar diyorlar ki Abdülbaki ki çok e, yani nasıl bir güzel ifade kullanayım idare eder bir insan imiş ki çok fazla teveccüh olmamış. Şimdi dolayısıyla sana mesela böyle çok değerli öğrenciler geldiği zaman bu ne anlama geliyor? Demek ki iyi bir, burada bir şey var. Burada, burada bir şey var. var, burada bir maden var, bir cevher var. İnsanlar sana itibar etmişlerdir. Arkadaşlar birinci olarak söyleyeceğimiz şey budur. Birinci olarak söyleyeceğim bir şey, Demek ki yazarlarının itibarı. Bir de baktığımız zaman, Mesela İmam Buhari buna inşallah geleceğiz. Veya İmam-ı Müslim'in hayatlarına baktığımız zaman, Ebu Davud'un hayatlarına baktığımız zaman, Bunları ortaya koymuş oldukları, Hadisleri elde etmek için sergilemiş oldukları çabaya döktükleri tere baktığımız zaman, Bu hakikaten insan ne yapıyor? Etkiliyor. Evet. Ve aynı zamanda onu birikimine bakıyorsun. Birikimine bakıyorsun, Bir şeyine daha bakıyorsun. Arkadaşlar, insanlara itibar kazandıran bir şey daha var. O da nedir? Duruşlarıdır. Aynı ahlâket. Tamam. Duruş. Nedir o duruş? Acaba birileri için biraz eğilmiş bir insan mıdır? Veya da şahsiyetinden hapse girmek pahasına Ahmet taviz Hanbel. vermeyen bir insan mıdır? Ahmet bin Hanbel dedi. Böyle bir insan mıdır? Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman veyahut da İmam Nesai gibi dayak yiyen bir yedi. insan mıdır? Bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman bunların hepsi bir araya gelince o insanla ilgili bir kanaat insanda ister istemez oluşuyor ve sen şöyle diyorsun. Bu dini meselelerde asla taviz veren bir insan değildir. Hakikat neyse bu onun peşinde koşan biridir. Dolayısıyla bu benim için muteber bir alimdir. alimdir. alimdir. Birinci bizim bu kitap sahiplerinin itibar görmesi noktasında söyleyecek olduğumuz şey budur. İkinci söyleyeceğimiz şey değerli kardeşlerim, aziz seyirciler içeriklerinin güvenilirliğidir. İçeriklerinin güvenilirliğidir. Şimdi haliyle bu birinci maddede zikretmiş olduğum şey yani o kitapları yazan insanların insanın maşeri vicdanında, kalplerinde oluşturmuş olduğu güven, ister istemez pratik olarak da kitapların yansıdığından dolayı bu kitapların içeriğine sağlam kitaplar oldukları yönünde bir güvence müminlerde oluşmuştur. Bu da son derece önemlidir. Üçüncüsü Üçüncüsü, bu kitapların tertiplerinin güzelliği, aziz kardeşlerim. Yani bu evet. kitapların çok itibar görmesinin sebeplerinden bir tanesi, tertiplerinin güzelliğidir. Şimdi dolayısıyla bu kitapların, bu kitapların kullanılışlı olması, toplum nezdinde itibar görmesinin sebeplerinden bir tanesi de aziz kardeşlerim bu önemli konuların düzenliğidir. Hakikaten özellikle aziz seyirciler, değerli kardeşlerim, özellikle İmam Müslim'in sahih ile bu sünen dediğimiz 4 kitaba baktığımız zaman bunların konuları yani hayret edersiniz ya. Yani o kadar güzel tertip edilmiştir ki yani bugün hani insan önüne bilgi alıp özellikle sünen kitaplar için bunu söylüyorum. Bilgi alıp hani sürekli öne çekip aşağı alma şeklinde bir tertip yaparsın ya, uğraşırsın mesela. Diyelim ki bir hafta uğraşırsın. Başlıkları düzenlerken, tertip ederken yani bu büyük insanların hadisçilerin o, o imkanlarda Ben bunu anlamakta hakikaten zorlanıyorum Aziz seyirciler değerli kardeşlerim Yani düşünün o dönemlerdeki İnsanları kullandıkları kağıt malzemeyi Düşünün parşömenleri düşünün Buralara yaydığınızı düşünün Binlerce rivayet Odaya yığmışsınız aziz seyirciler Binlerce rivayet odaya yığmışsınız Bunların içerisinden diyelim ki Abdesti bozan ile ilgili rivayetleri Bulacaksın çıkaracaksın Diyelim ki orada var 100 tane rivayet. Bunlar içerisinde 2-3 tanesini kitaba alıyorsun. Hepsini alamıyorsun. Onlar oraya alacaksın, getireceksin. İçinden en ninilerini seçeceksin. Sonra ona uygun bir baş başlığı koyacaksın. Bu başlıkları oluşturacaksın, oluşturacaksın. Yüzlerce başlık, 500, 1000 tane başlık. Sonra bunları kendi içerisinde o günün şartları içerisinde elektrik yok, şu yok, bu yok. Bunları çok mükemmel bir şekilde tertibe tabi tutacaksın. Eliyle yazıyor. Yanlış da yapmaması gerekiyor. Bu da var. Yani ortada yani insanı hakikaten çarpan, hakikaten insanı çarpan bir olguyla, vakayla karşı karşıyayız. İşte ben size bunları anlatınca, yani bu hadis imamlarına karşı hani hepiniz benim gibisiniz. Onlara karşı çok derin böyle kalbi bir muhabbetimiz var. Yani bu aziz bu hamaset, duygusal boyutu olan bir yanı var. Bunu inkar edemeyiz, dinimize hizmet ettikleri için. Ama bir de insani boyutu var. Çünkü ortaya koymuş oldukları bu çabaya baktığımız zaman hakikaten insanın çarpılmaması mümkün değil. Çarpılıyorsun. Yani bunu görmeyen insan hakikaten ya kalbi kararmıştır ya da başka bir niyeti ama samimi olmayan kötü bir niyeti kesinlikle söz konusudur Hocam, diye insanın zihniyle geliyor. ister istemez. Evet. Günümüzün teknolojisiyle bile yine hala böyle bir kütübü esitte, kütübü tisa gibi eserler hala yok, yapılamamış yani. Sadece o değil. Bakın bizim temel alanlarda Abdülbaki. Mesela bir ihya'yı biz hala geçemedik. Ben geçilmesini isterim. Yani ümmetin bir ihya gibi bir ihya'dan daha güzel bir kitap yazmasını ben isterim. İstemez misiniz siz de? Yani tabii. ümmet yeni şeyler ortaya koysun. Kütübistenin öncesinde, kütübisteye kaynaklık eden musannefler var. Amma velakin daha iyi onları geçtikleri için işte bugün onları konuşuyoruz. Onların öncesinde yazılan kitapları değil. Evet. Şimdi dördüncü olarak biz Kaç maddeden bahsettik? Dördüncü olarak deyince haliyle üç madde belli oluyor ama evet. <gülüyor> bu işareti vermemiş olsaydı bakayım ne diyecektiniz. Evet, değerli seyirciler dördüncü olarak bu kitapları öne çıkaran müminlerin bunlara teveccüh etmesini sağlayan nedenlerden bir tanesi de kelami ve fıkhi tartışmalara sağlamış oldukları destektir. Burada niyi kastediyorum? Şimdi üçüncü asır, aziz seyirciler üçüncü asır Fıkhi ve kelami yani inanca yönelik bir de fıkı uygulamaları yönelik tartışmaların adeta zirve yapmış olduğu bir dönemdir. İkinci asırda bu tartışmalar devam ediyor ama artık her şey sistemleşmeye üçüncü asırda başladığı için, hadis kitapları sistemleştiği için, fıkhi mezhepler iyice sistemli hale geldiği için. İslam coğrafyası yayıldığı ha, İslam coğrafyası artık şöyle diyelim, artık kurumlar, ekoller yerleşmeye başladığı için bu kitaplar, bu hadis kitapları Hadis açısından mesela hadislere değer veren Hz. peygamber Aleyhisselam hadislerin sünnetlerin önceliğin insanlara birinci derecede kaynak sağlıyor idi. Dolayısıyla peygamber ne buyurmuş? Bu meselede peygamber ne demiş? Veya Hz. peygamber Aleyhisselamın kelami meselelerde mesela diyelim ki ru'yetullah konusu veya kaza kader konusu veyahut da benzeri Allah'ın sıfatları konusu. Acaba Hz. peygamber Aleyhisselam'dan bu usta gelen hadisler var mı? İşte insanlar bu tartışmalarda Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ne buyurduğunu, ne yaptığını öğrenmek istediklerinde müracaat edecekleri kaynaklar kütüb sitte kaynakları Heh! kütüb sitte kaynaklar olduğu için bu adeta insanların şöyle desek ellerine mahkum olduğu, müracaat etmek zorunda kalmış oldukları temel kitaplar olduklarından dolayı bu da o büyük kitaplara, o büyük imamlara ve onların eserlerini haliyle son derece revaç kazandırmıştır. Evet. Aziz kardeşlerim bakın burada ilginç bir şey söyleyeceğim sizlere. Bu benim bu yaşa kadar yani elimden geldiği kadarıyla hadislerle ilgili yapmış olduğum okumalar sonucunda ulaşabilmiş olduğum iki temel sonuç var. Bu hadis kitapları niye muteber, bu altı kitap niye bu derece itibar kazandı? Bu noktada sizlere iki tane kendim çıkarmış olduğum sonucu burada ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar Değerli seyirciler, bu söyleyeceğim şey özellikle hadis kitaplarına değer vermeyen kardeşlerimiz için önem arz ediyor. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Hadis kitapları aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Arkadaşlar buna lütfen dikkat edin. Yani insanlar hadis kitaplarına sadece bir hadis kitabı olarak bakmasınlar. Hadis kitapları aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Yani İslam düşünce tarihini yazmak istiyorsanız Hz. Peygamber Aleyhisselam hayatını yazmak istiyorsanız Hz. Muhammed Aleyhisselam diye birinden bahsetmek istiyorsanız bakın Hz. Muhammed diye biri var mı? Yaşadı mı? Ne yaptı? Ne etti? Ne söyledi? Bununla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız müracaat edeceğiniz temel kaynaklar hadis, kitapları. hadis kitaplarıdır. Dolayısıyla az kardeşlerim, değerli seyirciler, bakınız hadis kitaplarını okuduğunuz zaman mesela kader Kaza konuları, işte kabir azabı tartışılan konular, bunlarla ilgili tarihi süreci görmek için ve sabit kiramında bu meselelerle ilgili yaklaşımları neler yapıp ettikleri hususunda hadis kitaplarında oldukça fazla bilgi yazılı olduğu için sen tarihi yazarken elin mahkum hadis kitaplarına bakmak zorundasın. Şunu ben size söyleyeyim, asiyerçiler, İslam tarihini hadis kitaplarına gözünü kapamak suretiyle yazmanız asla mümkün değil. Hadis kitaplarına ben bakmam. Ondan sonra Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in hayatını yazar. Böyle bir şey asla mümkün değil. Dolayısıyla hadis kitapları aynı zamanda nedir az kardeşlerim? Siyer ve megazi kitaplarıdır. Heh, siyer ve tarih kitaplarıdır. Dolayısıyla tarihi inşa etmek istiyorsanız, sağlıklı bir şekilde tarih inşa etmek istiyorsanız mutlaka bu kitaplara bakmak zorundasınız. İkinci bu kitapların bize sunmuş olduğu Hadis kitaplara değer vermeyen kardeşlerim, bakınız bu kitapların bize sunmuş olduğu ikinci temel fayda şudur. Bu kitaplar bütün fıkhi ve kelami tartışmaları bize sunuyorlar. Neyi diyorum? Burada neyi kastediyorum? Siz şöyle düşünmeyin. Bu hadis kitaplarını yazan insanlar, kendilerini toplumdan tamamen soyutlamışlar. Diyelim ki İmam Buhari, kendisini toplumdan soyutlamış, gitmiş bir dağa bir tane mağaranın içine girmiş, topladığı o hadisleri oraya koymuş, ondan sonra orada bir seçki yapmış. Öyle bir şey değil. Bu insanların hepsi toplum insanı, toplum içerisinde yaşayan insanlar, toplumdaki tartışmalarda bildiklerinden dolayı kitaplarının esasında şöyle bir amacı var, seyirciler. Toplumdaki o problemlere, yaşanan sorunlara veyahut da bidat olarak görmüş oldukları akımlara Kur'an yanında Hadislerden ve sünnetlerden cevap sen de elektrik var ya. Hadislerden ve sünnetlerden cevap üretmek suretiyle toplumu Kur'an'a ve sünnete göre doğru bir çizgiye çekmek arzusunda bu insanlar. Dolayısıyla az serciler, Değerli kardeşlerim bakın sen Buhari okuduğun zaman, sen Müslüm okuduğun zaman, sen İbn Mace'ye okuduğun zaman özellikle de Sünen'ini okuduğun zaman, Darimi'nin Sünen'ini okuduğun zaman bir bakıyorsun ya diyorsun dariminin sünneline bakıyorsun kademesinde, sünnetin dindeki yeri ahat haberi kabul etmeyenler niye bu hadisler bizim için çok şey ifade ediyor. Diyorsun ki sayfalarca bu darimi bunu niye yazdı? Burada ne yapıyorsun? Burada o toplum içerisinde yaşanmış olan problemleri görmüş oluyorsun. Bunun yanında İmam Buhari'ye baktığın zaman İmam Buhari'ye ne yapıyor? Raf'ul yedeyn mi? Elleri namaza kaldırır. Tabii ki. O Bir de kitap var. Raf'ul değil Raf'ul yedeyn namazda ellerin kaldırılması ile ilgili kitabı var. Siz şafi olduğu için aynı zamanda. Şafi değil. İmam Buhari şafi değil. Sen şafiisin. <gülüyor> şafi değil. Neden? Çünkü bu konu hakkında özel bir e, kitap yazdığı için şafi oldu. Yani varmış. bir görüşü sana benziyor diye hemen şafi mi oldu? Şimdi Enver şah Keşbiri diye Hindistan'da büyük bir alim var. Diyor ki belki ileriki derslerde anlatırız bunu. Aziz seyirciler diyor ki İmam Buhari'nin diyor bazı görüşleri İmam Şafi'ye benzediği için diyor hemen diyorlar ki Şafi İmam Buhari ama diyor İmam Buhari'nin o kadar çok görüşü var ki Ebu Hanife ile örtüşük aynı, biz şimdi Anevi mi diyeceğiz diyor. Hocam biraz Dolayısıyla geleneğinde şey olmasınlar. Aslında evet. işin meselesi diyor kişi güzel gördüğü bir alim kendini bir mezhebine çekmeye çalışır. Sen şu anda onu yapıyorsun evet. Daha önce şeyi de yaptı hocam Kant'ın niyet ahlakından Şafi olduğunu falan da etti <gülüyor> Bizim Dost meclislerinde yok, yok ya burada olsam <gülüyor> müsaade etmezdim onu evet. Şimdi demek istediğim şey şu aziz seyirciler. Sen şimdi İmam Buhari'nin kitabına baktığın zaman İmam Buhari kendi dönemindeki e, kelami tartışmalarda taraf tamam mı? Evet. Çünkü İmam Buhari ne yapmaya çalışıyor? falan diyorum mesela. Kitabında sünnete göre kendisine göre hadise göre farklı yanlış tavır içerisinde olan insanlara bir ders vermeyi onları doğru bir çizgiye getirmeye çalışıyor İmam Buhari. Dolayısıyla sen sen onların bu tarafından yararlanmak suretiyle o dönemdeki diyelim ki Buhara bölgesinde Horasan bölgesindeki aziz seyirciler Horasan bölgesindeki kelami fıkhı tartışmaları öğrenmek istiyorsan Müran gideceksin. Emri. İmam Buhari'nin kitabına elin mahkum bakmak zorundasın eğer ilim insanı isen. Dolayısıyla böyle bir zarurette mecburiyetten bahsetmemiz gerekmektedir. Evet. Arkadaşlar peki bu kütüphane sitenin içerik olarak amacı nedir? Biraz da bundan bahsedelim. Sayın yönetmenimiz vaktimizin 15 dakika kaldığını ifade ediyor. Arkadaşlar bu kitapların amacı nedir? İçerik olarak baktığımız zaman tabii biz bunun altyapısını şu ana kadar hazırlamış olduk bir anlamda. Şimdi bu kitaplara yazan insanlara ehli hadis, asabul hadis deniyor. Yani hadisleri hayatına hakim kılan bütün dertleri, meşgaleleri, çabaları hadis olan insanlar olduklarından dolayı bunlara özel bir isim vermişlerdir. Ehl-i Hadis veya asabul Hadis diyorlar. Tabi bunun sonucu şu, şu değil yani. İmam Buhari Ehl-i Hadis e, İmam Şafi Ehl-i Hadis değil mi? Burada kastedilen şey şudur. Yani iş olarak, meslek olarak bununla yoğrulduğu için onların öne çıkan bınaşları hadis olduğu için bu insanlara bu şekilde bir tanımlamada bulunmuşlardır. Bilahi. Ne demişlerdir? Ahmed Ömer Faruk. Ne demişlerdir? Ashabul Hadis ya da Ehilul Hadis. Ehil Hadis demişlerdi. Bu kitapların aziz seyirciler iki temel amacı var. İçerikleri itibariyle baktığımız zaman bir ibadetler, ahlak ve yaşam açısından insanları Hazreti Peygamber gibi yaşatmak. Bir daha söylüyorum önemli. Hadis kitapların içerik olarak iki tane temel amacı var. Temel bir ibadetler, ahlak ve yaşantı açısından insanları Hazreti Peygamber gibi yaşatmak. Daha doğrusu Hazreti Peygamber'in peşine takmak. Takmak. İnsanları Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peşine takmak. Yani onun rehberliğinde vele kufi Resulullah üsvetun. Ayetini hayatlarında tatbik ettirmek. Birinci amaçları budur. İkinci amaçları da bu hadis kitaplarının aziz kardeşlerim bidatleri yok etmektir. Hatta ben size şunu ifade edeyim. Bu hadis kitaplarını yazan insanlar, konularına göre yazan insanların bu kitapları yazma amaçlarını böyle sıralayacak olsak kesinlikle bidatleri yok etme amaçları ilk sıralara gelir. Çünkü bu kitapların yazarlarını yaşamış oldukları coğrafyalar farklı ekollerin, kelami itikadi, pek çok akımın ortaya çıkmış olduğu coğrafyalar olduğu için bidatleri yok etmek için bu kitapları yazarak insanların sünnetin ve hadisin peşine takmak istemişlerdir değerli kardeşlerim. Şimdi biz bu kitapları ikiye ayırıyoruz bu altı kitabı. Kütüphane siteden biz bahsediyor idik. Dersimizin başlığını inşallah unutmadınız. Siz unuttunuz mu? Cık. Evet. Kütüphane siteden biz bahsediyoruz. Bu kütüphane sitede arkadaşlar kitaplar olarak ikiye ayırıyoruz. Bir Cami diyoruz iki tanesine. Buhari ile Müslim'e biz Cami diyoruz. Cami, yani bizim namaz kıldığımız mescitten var ya, cami, işte o, aynı kelime. Niye cami diyorlar? Toplayan yer manasına geldiği için. Heh. Bütün hadisleri topladığı için. Komik. Cami, toplayan demek. Aynı şey diyorsun. Yani farklı diyormuş gibi yapıyorsun ama... Bilimsel şey olarak söylüyor. Yani. O <gülüyor> bilimsel olarak... Hocam, toplayan yer, toplanılan yer mecmua olur yani cami olmaz. Toplanılan yer, yer mi dedin sen? Toplayan o zaman. Toplayan demedin mi? Aynen. Olsun, biz anladık. O yanlış diye kastettiğini biz anladık. Şimdi cami tabi mecmu değil cami toplayan. Şimdi aziz kardeşlerim niye bu Buhari ile Müslüme cami diyor İslam alimleri? Bunlara cami toplayan demek. Camiler de zaten bizi ne yapıyor? Bir araya getirip topluyor. Şimdi bunlar bu iki temel kitap bu iki temel kitap hemen hemen bütün hadis konularını bir araya getirdikleri için yani bir Müslümanın ihtiyaç duyduğu bütün konuları bir araya getirdikleri için bunlara cami deniyor. Yani bu kitapları hazırlayan bu haline Müslüman şöyle bir yaklaşım var allah Alem benim anlayabildiğim. Ya bir Müslüman ibadetler yanında, itikad noktasında da ihtiyaç duyduğu her şeyi benim yazmış olduğum bu kitaptan karşılasın. Böyle bir amaçları olduğu için de konular çok çeşitli olduğu için de bunlara ne diyoruz? Cami diyoruz. Hıkayım, Aziz Kardeşler buyurun. Soracaktım. Buyurun. Şimdi hadis kitaplarında sık sık Muttafaq muttafakun aleih terimiyle karşılaşıyoruz. Bu muttafakun aleyh terimi ne demektir? Muttafakun aleyh ne demektir ya? Yakuba mı sorayım? Bakayım biliyorum Yakuba sen sana so ya hep bunlarda elektrik var ya evet. Sizde, sizde var herhalde. Ya ben de var? Enerji fazlalığı var ben de, evet. Ee, hocam sahih müslimle sahih bu halinin ikisinin e isti hep tersen söyleyin dikkat ediyorsan evet. Ha, o zaman öbür türlü. Tamam. Sahi, yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, i̇kisinin mutabık oldukları e, yani ittifak ettikleri yani, iki, bir hadiste ikisinin ittifak ettikleri konuya öyle dönülüyor. Müttefekun aleyh. Hocam bir hadis hem Buhari'nin i̇şte, e, sahihinde hem de Müslümin'in kitabında varsa Müttefekun aleyh. Heh. Ben de uzun yoldan söyledim. Aynı şeyi söylediniz evet. Böyle tut. <gülüyor> Ama burada bir şey var Yakup. Evet hocam. Şimdi muttefekun aleyh demek, diyelim ki aziz seyirciler bir hadis gördünüz. Hı. Diyelim ki Müslüman, diğer Müslümanın elinden dilinden el Müslüman selim el muslimen min lisaniyi ve yedi. Hadisini gördün altında diyor ki muttefekun aleyh. Buradan şunu anlamayacağız. Bu hadis her ikisinde de aynı lafızlarla geçiyor anlamına gelmez. Lafız farklı, rivayet farklılıkları olabilir değil Abi, mi canım? Yani sen mesela şöyle bir şey yaparsan hata edersin. Diyelim ki. Bu az önce söylediğimiz hadisin altında muttefakun aleyh ifadesini gördün. Sonra camide insanlara vaaz ederken bu hadisin Arapça metnini okudun ve dedin ki bu hadis Müslim'de geçiyor. Ama senin görmüş olduğun o ibare Buhari'nin ibaresi olabilir. Evet. Dolayısıyla lafız farklılıkları söz konusu olabilir. Muttefakun aleyh dendiği zaman o hadis aynı lafızlarla birebir tıpatıp aynısı her iki kitapta geçiyor anlamına gelmez. Gelmez. Gelmez. Dolayısıyla orada vurgulanan şey nedir? Muhteva içerik itibariyle evet. aynı şey olduğudur. Yalnız burada bir kitap var. Onu mutlaka dile getirmemiz lazım. Türkçe'ye de tercüme edilen bir kitap var. Muhammed Fuat. Fuat? Çöprülü Allah esna etsin. Muhammed olsun. Fuat Abdülbaki. Muhammed Fuat Abdülbaki'nin bir kitap var. Ellu'lu vel mercaan fî mettefaka aleyhi şeykhan diye bir kitap var. Bu arı ile Müslümin ittifakla beraber nakletmiş oldukları Hadisler diye bir kitap yazmış. Kitabın şöyle bir özelliği Osmanlı var az kardeşlerim. En çok okutulan, kitap. okutulan kitaplardandır. Hatta günümüzde de yani Asyercilerimiz temin ederlerse mutlu oluruz. Güzel bir çalışma. Yalnız kitabın şöyle bir özelliği var. Şimdi Buhari ile e ittifak ettikleri hadisler kitabın ismi. Ama kitabın hazırlanma şekli şöyle. Şimdi Asyerciler Buhari ile ve Müslim, Buhari ile Müslim konu düzenlemesi tertibi açısından karşılaştırıldığı zaman Müslümin kitabı Buhari'den daha güzel. Evet. Tertip itibariyle, tertip düzen itibariyle yani konuların akışkanlığı itibariyle Müslim'in kitabı Buhari'nin kitabından daha güzel. Bu kitabı hazırlarken kendi de şunu yapmış. Konuları hazırlarken Buhari'nin şey Müslim'in kitabını esas almış. Rivayetleri İmam Buhari rivayet rivayetleri Buhari'den almış. Çok ilginç bir şey yapmış. Yani fikir de çok orijinal bir şey. Yani normal bir zeka bunu biraz üretemez. Yani biraz iyi bir zekaya, tabii bir de altyapıya sahip olmak lazım. Konuların düzenli, Müslüm'den almış, rivayetleri buhariden almış. Tabii o rivayetleri alırken de bakmış Müslüm'de bunlar, Var. geçiyorum. Var mı? Bu şekilde o kitabı oluşturmuş ortaya güzel bir eser. Allah selamet versin rahmetliye. Bu evet. kitabı bir araya oluşturmuş getirmiştir arkadaşlar. Şimdi son e, vakitlerimize geliyoruz. Konularımızı bitiremeyeceğiz. Bugün de öyle anlaşılıyor. Aziz seyirciler biz şimdi bu altı kitabın ikisine cami demiştik. O geri kalan dördüne de neydi bunların isimleri? Sünen. Sünen. Ebu Davut. Sünen. Da Sünen, Tirmizinin Tirmizini. Tirmizini, süneni. Nesai İbni İbn İbn Macer. İbn Mace. evet, evet, yani bunlar dikkat ederseniz bunlar vefat sırasına göre düzenlenmiş değil. Dikkat ettiniz mi? İtibar sırasına göre. Tabi. Ya mesela Nesai'nin vefatı kaçtı? En son Nesai normalde. 303 müydü? Ee, 307 değil miydi İmam Nesai? 303. 307 mi 305 mi 304 mi? 303. Hocam siz <gülüyor> böyle dediyseniz 303. <gülüyor> <gülüyor> 303. Evet. Şimdi dolayısıyla vefat sırasına göre düzenlenmiş değil. Şimdi bu iki kitabı Buhari ile Müslüme Cami denildiğini söylemiştik. Geri kalan kütübü 4 kitabına da arkadaşlar Sünen deniyor. Sünenlerin özelliği nedir? Sünnelerin özelliği az seyirciler, sünneler. Bu az önce ifade etmiş olduğumuz Buhari Müslim gibi bütün konuları ele alan kitaplar değil bunlar. Ahkam konularını. Ahkam yani abdest, namaz, oruç, zekat yani sizlerin ve bizlerin gündelik dini hayatındaki hüküm içeren konuları ele alan dar alanlı kitaplardır. Konuları dardır. Evet. Yani bütün konular Müslümanın günlük yaşantısını her yönü ilgilendiren konulara ilgilendiren e, kitaplar değildir bunlar. Çekirdek Sadece konular. Çekirdek konular. E, o zaman bunun dışındakiler çekirdek değil mi? Gibi bir sorunu akla gelebilir. Kıymetli seyirciler, ya yine zaman yetmedi. Yönetmen efendimize sinir oluyorum şu anda ama ne yapayım? Kendisini faretlim bir seviyoruz. E, vaktimiz bitti. Aziz seyirciler inşallah bir sonraki programda İmam Buhari ile yolumuza devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.